Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min ve min seyyiati Men ve men yudlil Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve abduhu ve rasuluh emma ba'd. kitabullah ve hayran hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtefeatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin f'in Bizden olmayanlar şehrini inşallah bugün tamamlamaya çalışacağız, bitirmeye çalışacağız. Şeyhleri rahbata yapanlar müşriklere benzerler. Başında kalmıştık. Ömer bin el Hattab radıyallahu anh'ten gelen rivayette meşhur Cibril Hadisi diye e, meşhur olan hadiste Cibril Aleyhisselam Allah Resulü ve Vesselam'a bana ihsandan haber ver diye sormuş. Resulullah ve Vesselam'da Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de o seni görmektedir. Buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet eder. Ebu Hürer'e radıyallahu an’ten gelen rivayette ''Allah'ı görüyormuşsun gibi ondan korkmandır. Zira sen onu görmesen de muhakkak o seni görmektedir.'' buyruluyor. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh, gelen rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücudumun bir kısmından tuttu ve şöyle buyurdu. ''Allah'a sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet et.'' Bunu da Ahmet bin Hanbel sahip isnatla rivayet eder. Rabıta malumunuz, tasavvuf tarikatlarının hemen hepsinde uygulanan bir metot ve e, hicri 8. asırda kısmen e, rabıtaya benzer bir takım şekillerden bahsedilmiş. Hicri 12. asırda ise Halid-i e, Risaletul risalet kitabında ilk defa bugünkü şekliyle tarif edilmiştir. Yani e, bugün uygulanmakta olan rabıta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 12 asır sonra ortaya çıkmış bir uygulamadır. Bazıları ileri giderek bunun işte zikirden bile daha üstü Allah'a eriştirici bir yol olduğunu iddia ediyor. Abdülhakim Arvas'ın Rabitay-ı Şerife Risalesi'nde bahsettiği gibi. Halbuki bu e, sadece kişiyi şirke ulaştıran bir şeydir. Çünkü e, ibadetlerde aslı olan hürmettir, haramlıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur buyurmuştur. Bu Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın dolayısıyla emretmediği, meşru kılmadığı bir ibadet. Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü'nün sünnetinde herhangi bir delalet olmayan ibadet olarak uydurulan bir uygulama sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rabta yapmadıkları gibi, ondan sonra tabi'in, tabi'in, hatta müştehit imamlar, yani dört mezhep imamı olarak bilinen kimseler de dahil olmak üzere, ilim ehlinin hiç kimse Hicri 12. asra kadar böyle bir şeyi asla bilmiyordu. Şayet bilselerdi, bunun şirk olduğunda da tereddüt etmezlerdi. Çünkü ibadetlerde eğer o ibadet Allah ve Rasul tarafından meşru kılınmamışsa iki şeyden birisi söz konusudur. O ibadet ya bir şirktir veya bir bidattir. Rabıta ise hem şirk hem bidat olan bir ibadettir. E, şirk olması herhangi bir ibadetin Allah Azze ve Celle'den gayrısına yönelerek yapılmasıdır. Veya Allah'a yönelik yapılsa bile Allah ile beraber başka birisine daha yönlendirmesidir. Bu ibadetteki şirktir. Bidat olması ise işte sonradan çıkmış, Allah'a yakınlaşmak için uydurulmuş bir uygulama olması sebebiyle. Yani bu rabıta şirk olan bidatlerdendir ve bütün tarikatlarda vardır. Dolayısıyla bütün tarikatlar aslında e, mensuplarını şirke ulaştıran yollardır. Çünkü kişi rabıta yapmak için abdestli bir vaziyette kıbleye doğru huşu içerisinde oturur. Yani tıpkı namazda koşulan şartlar gibidir bunlar. Ve bu ibadetin, yani rabıta ibadetinin hedefinde şeyh vardır. Yani Allah'tan başkası vardır. Bunu daha ileri boyutta, yani bunu yapmanın gayesi sürekli şeyhlerle birlikte olabilme arzusu. Biz sürekli şeyhlerle beraber olamıyoruz. Dolayısıyla onlarla beraber olmadığımız zamanlarda da, yanında bulunmadığımız zamanlarda da biz şeyhi rabıta ederiz, onu düşünürüz. Böylelikle bir nevi konsantrasyon sağlarız. Böyle iddialarla ortaya atılmıştır bu. Ve bu konuda da Tevbe suresinin 119. ayetini delil olarak zikrederler. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bu ayeti bu konuda delil getirmeleri pek çok açıdan yersizdir. Yersiz olmasının sebebi öncelikle sadıklarla beraber olun. Yani ayetin sebebi nuzulü, daha önce Riyaz Salihin şehlerinden hatırlarsınız. Kab bin Malik radıyallahu anh'ın ve onunla beraber birkaç sahabenin teby karbinden geri kalmaz sebebiyle bunlara bir hicr uygulanmıştı 50 gün kadar. Ta ki Allah azze ve celle onların tebelerini bildirinceye kadar. Yani tebelerini kabul ettiğini bildirinceye kadar. Bundan sonra bu emir geliyor. Yani Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Yani bu şu demek. Yani bu bir emir değil, izindir. Yani bu kimseler tevbelerinde sadık olduklarını ispatladılar. Yani Allah bildiriyor. Bunlar sadıktır. Artık bunlarla beraber olabilirsiniz. Yani Artık beraber konuşup ilişkilerinize devam edebilirsiniz. Çünkü başta hanımı dahil olmak üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haberlik göndermişti. Hanımının dahi artık uzak durmasını yani amcaoğlu, akrabalarına bile artık konuşmaları yasaklanmıştı bunlara. Ta ki Allah Azze ve Celle bunların sadık kimseler olduğunu, tevbelerini kabul ettiğini bildirdi. Yasaklamadan sonra bir izin olarak, ve dikkat edin, burada sünnetin vahiy kaynaklı oluşuna ayrı bir delil vardır. Çünkü bu kimselerle oturmayı, beraber olmayı, konuşmayı yasaklayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani tevbe suresine bakın, burada böyle bir yasaklama söz konusu değil. Yani yaptıklarının çirkinliğinden falan bahsediyor ama... Ee, onlarla konuşulması, selamlaşılması yasağı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından konmuştur. Bu yasaktan sonra Allah Azze ve Celle işte Tevbe Suresi 119. ayetiyle bir izin veriyor. Artık sadıklarla beraber olun yani. Yani halen daha bunu devam ettirmeyin. Çünkü bunlar tevbe ettiler ve bu konuda midirler Böyle. Şimdi e, ayette geçen e, kun-u ma'as-sadiqin. Eliflamlı bir ifade. Es-Sadiqûn. Buradaki Es-Sadiqûn, yani malum sadıklar. Dolayısıyla bugün Sufiler, şeyhlerin bu sadık kimselerden olduklarını söylediklerinde Allah'a iftira etmiş olurlar. Çünkü bunların, bu şeyhlerin sadık olduklarını biz Allah katından bir delille bilmiyoruz. Bu da müteşabih bir delili. E, muayyen şahıslara indirgeyerek yani bu müteşabihlere tutunmak olur. Yani biz zahiri hallerinde işte insanların sadıklıklarını görebiliriz. Ama bu sadıklar sadece şeyhler değildir. Yani dürüst olanlar, doğru sözlü kimseler, samimi hareket eden veya zahiren samimiyetlerine şahit olduğumuz kimseler sadece şeyhler değildir. Bu şekilde bu vasıflara sahip bir sürü Müslüman vardır. Neden bu Müslümanlar değil de sadece şeyhler o zaman rabıta yapılıyor? Bir yönü bu. Yani umumi delili... Delilsiz olarak belli şahıslara tahsis etmeleri bidatın başka bir yönüdür. Yani bunun bidat olmasının bir başka yönüdür. Diğer taraftan bunlarla beraber olma, ilk önce bu ayetin muhatapları, bu ayeti nasıl uyguladılar? Yani az önce bahsettiğimiz gibi. Yani Kab'in malik ve benzerlerine onlarla Allah Azze ve Celle artık beraber ilişkilerinizi devam ettirebilirsiniz diye izin verir. Demek ki bu ayet bundan bahsediyor. Bu ayetin... Rabıtayla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Yani bu ayetin neticesinde es ifadesiyle kastedilen edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabiler de değil, tebükten geri kalan kimselerin e beraatidir bu ayet. Dolayısıyla eğer rabıta yapılacaksa, yapılacak olsaydı, yani diğer sahabilerin bu kimseleri rabıta yapması gerekirdi ki bu da saçma bir, sonuca götürürdü. Yani ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne sahabeleri böyle bir uygulama yapmamışlardır. Bu sonradan çıkmıştır. Bidat olma yönü bu elece nettir. Şirk olma yönü mesela bakın şurada zikrettiğimiz Cibril hadisinde Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Cibril'in ihsan nedir sorusuna bu cevabı veriyor. Yani her an Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmen. Diğer lafzında her an Allah'tan görüyormuş gibi korkmandır. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir buyuruyor. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ihsanı tarifidir. Ve Cibril Aleyhisselam buradan ayrılırken bu meclisten ayrılırken işte bu gelen zatın kim olduğunu bilemiyorlar, tanımıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu gelen zat Cibril idi. Size dininiz öğretmeye geldi. Bakın din ifadesine dikkat edin. İmandan soruyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman açıklıyor. İs, e, İslam'dan soruyor, İslam'ın şartlarını açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İhsandan soruyor üçüncü olarak, İhsan'ı açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu, e, murakabe denir buna. Yani kişinin sürekli kendi nefsini kontrol etmesi, yani Allah'ı hiçbir zaman unutmaması, her yaptığı işte, yattığında, kalktığında, yemek yerken, e, tuvalete giderken veya her halinde Allah Azze ve Celle'den hep korku halinde olması, her an kendisini gördüğünü bilmesi, e, bir haya ile, Allah'tan haya ile hareket etmesi. İhsan bu. Sonra kıyametin alametlerini soruyor. Demek ki kıyametin alametleri de dinimizle ilgili. Bugün diyorlar ya bazıları işte e, bunlar akide meselesi değil. İşte İsa Aleyhisselam'ın nüzulüymüş, kabir azayduymuş, şunlarmış bunlarmış. Bunlar akide meselelerinden değil çünkü bunlar haberi vahittir, diyorlar ya, eşarilerde ve günümüzdeki uzantılar, kelamcılarda böyle bir mantık var. İşte haberi vahitler akide de bağlayıcı değildir, akide oluşturmaz diye. Bu e, düşünce sünnet inkarcılarının ekmene yağ sürmüş ve bunlar bu kapıdan girerek, işte kabir azabıymış, İsa Aleyhisselam'ın nüzulüymüş, Deccal'in çıkışıymış, Mehdi Aleyhisselam'mış, bunlar itkat esaslarından değil, böyle bir yargı oluştuğu için, yani ümmetin kısmi azamı büyük çoğunluğu ya eşari ya maturidi. Yani kelamcı fırkalar, el i denen kimseler. Bunların bu e, zemini ulaştırmak sebebiyle sünnet inkarcıları çok rahat bir şekilde bunları inkar edebiliyorlar. Ve akide esası değil diyorlar. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Cibril size dininizi öğretmeye geldi dedi. yani o komple İslam dini, din dediği şeyin içerisinde iman vardır. İslam vardır, ihsan vardır kalp amelleri dediğimiz kalbin mürakabesi dediğimiz, kıyamet alametleri ve işte e, öncesiyle sonrasıyla ahiret, zaten iman şartları arasında sayılıyor bu. Ama kıyamet alametleri bakın ayrıca sayılıyor. Çünkü bu ahiretten önceki mukaddimelerdir. Bunların hepsi dindir. Dolayısıyla ihsan da dindir. Yani her Müslüman, İslam dinine mensup olan her insan, İhsanla mükelleftir. Yani murakabe altında kendisini kontrol edecek. Yedi kat semanın üzerinde Allah Azze ve Celle'nin her halinden haberdar olduğunu düşünecek. Fakat tasavvuf ekolleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bu ihsanın yerine rabıtayı koymuşlar. Şeyhin sağından soluna döndüğünde yatağında bu halini bilir demişler. Bakın Allah Azze ve Celle'ye isim ve sıfatlarında da başka bir ortak koşma itikadını ekiyorlar. Uygulama olarak Allah Azze ve Celle'ye namazdaki bir huşu gibi rabıta edilmesi, şeyhin rabıta edilmesi de bu yönlü başka bir şirktir. Burada işte Mahmut'cuların, Mahmut Efendi dedikleri şahsın, müritlerinden, savuncularından birisinin uzunca rabıtayı savunmak için yazdığı bir mektup var bana. Ona cevap vermişim. Kitaptan siz takip edebilirsiniz. Onu getir şüphelere. Mesela burada önemli şeylerden birisi diyor ki, e, bu konuda rivayet tarihlerinin birbirini kuvvetlendirmesiyle e, hasen derecesine çıkması muhtemel bir rivayet var. Allah'ın dostları gördüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Yani bunu da rabıtaya delil getiriyor. Bu hadisi sahih olarak kabul ettiğimizde e, yine pek çok problemler içerir bu istidlal, böyle bir delil getirme. Çünkü bu sözü şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylediyse, yani hasen olduğunu kabul ettiğimizde, evet bu sahihtir dediğimizde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş madem, sahabeler bu hadisle nasıl amel etti? Yani Allah dostları görüldüğünde, Allah hatırlanılır hadisinden, onlar rabıta gibi bir şey çıkarmadı. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 115. ayetinde, Allah'tan ve Rasulünden sonra kim müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu gitti yora döndürürüz diyor. Yani bu ayet bu konuda kesin reddedici bir delildir. Yani bu ayetin ilk muhatabı olan müminler sahabelerdi. Yani Allah azze ve Celle'nin müminler diyerek övdüğü ve yollarına tabi olunmasını emretti kimseler sahabelerdi. Bu ayetlerden, bu hadisten onlar böyle bir mana çıkarıp da birbirlerini veya Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dahi rabıtaya yol çıkarmadılar. Bunun en açık delillerinden birisi Hanzala radıyallahu anh'ın kıssasıdır. Hanzala radıyallahu anh bir gün sokağa endişeyle fırlıyor ve Hanzala münafık oldu diyor. Ebubekir radıyallahu diyor ki onunla karşılaşınca sen ne diyorsun böyle? Yani dediğin söz basit bir şey mi? Münafık oldu diyorsun, münafık oldum diyorsun. Bu nasıl bir söz? Diyor ki, vallahi diyor biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzurundayken, yani ruhumuz sanki göklere uçuyor, cenneti cehennemi görür gibi oluyoruz. Yani o manevi huzuru yaşıyoruz. Fakat onun yanında ayrıldığımız zaman, işte çoluk çocuğumuzla ilişkilerimiz, dünya hayatı bizi başka bir hale sokuyor. Bu münafıklık değil mi diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi bu hal bizde de var. Hadi Allah Resulüne soralım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü böyle böyle. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da diyor ki, şayet her halinizde şu huzurunda bulunduğunuz hali muhafaza edebilseydiniz, yani ihsana işaret ediyor. İhsana işaret ediyor. Bakın Rabut'a değil, ihsana işaret ediyor. Şu halinizi muhafaza edebilseydiniz, Melekler aleni olarak sizinle musafa ederlerdi diyor. Yani her halinizde bunu koruyabilseydiniz. Fakat diyor ey Hanzala bazen öyle bazen böyle. Yani bu işin standardı budur. Normali budur. Yani tabii ki işte dünya işleriyle de meşgul olacaksın. Nefsinin de üzerinde hakkı var. Eşinin de üzerinde hakkı var vesaire Bunlara işaret ediyor. Bazen öyle bazen böyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun normal olduğuna işaret ediyor. Peki tasavvufçular ve Rabta'yı neden icat etme gereği duymuş? Biz şeyhlerimizin yanındayken böyleyiz ama onun yanından ayrıldığımızda bu huzuru tekrar yakalamak için Şeyhlerimizi rabta yaparız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu endişeye nasıl cevap veriyor? Bu. Yani şayet sahabenin kendilerinin münafık olduklarını düşünecek kadar endişeye düştükleri böyle bir durumda ki onların yaptığı neydi ki? Yani sahabenin yaşantısını düşünün. Onların yaptığı neydi de onlar yani kendilerini Allah Resulü'nün huzurunda değilken farklı hissediyorlar? Ne yapıyorlardı? Yani haram mı şununla bundan mı meşgul Değil. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu normal görüyor. Fakat bugünkü insanlar işte insanlar fıskı fücura düşüyor veya gaflete düşüyor falan filan endişelerle alternatif Başka bir metot icat ediyorlar. Allah'ın yerine Allah'ın kulundan korkma. Mesela diyor ki vatandaş, nasıl ki diyor Kabe namazın kıblesidir. Aleyküm selamlarımız. Yani kişi Kabe'ye dönüp namaz kıldığında Allah'a secde ediyor. Kabe sadece kıbledir diyor. Burada rabıtayı temize çıkarmak için diyor ki Mahmutçular, bu da diyor zikrin kıblesidir. Yani biz Allah'ı zikretmek için onu kıble ediniyoruz, yoksa ona yönelik değil. Yani böyle savunuyorlar kendilerini. Bu da özrü kabaatinden beter bir gerekçedir. Neden? Çünkü Kabe'yi Allah'ı Allah'a secde etmenin kıblesi olarak tayin eden Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ı zikretmek için salihleri veya benzerlerini kıble olarak tayin eden kimdir deriz burada. Yani böyle bir tayin olsaydı zaten bunu sahabe yapardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrederdi. Şüphe kalmaması için zikredilen hadisin içerdiği mana da ilim ehli tarafından şöyle açıklanmıştır. Yani Allah'ın dostları gördükleri zaman Allah hatırlanır. Bu hadisin manası şudur demiş şarihler. Yani Allah'ın dostu olan kimseler iyiliği emretme ve Kötülüğü yasaklamayla marufturlar. Bunlar aynı zamanda bildikleriyle amel eden kimselerdir. Bildikleriyle amel eden kimseler oldukları için onların görünümlerinde İslam'ın e, siması zuhur eder. Yani sakallıdırlar, İslami kıyafetleri vardır. Yani onlar fısku fücur hali üzerinde görülmezler. Allah'a itaat üzere görülürler. Dolayısıyla... Böyle bir insan, hayasız kimselerin, Allah'a isyan eden kimselerin yanından geçtiği zaman, onlar bunu gördüğü zaman kendilerinde haya ederler. Nitekim diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kavminin efendisinden, saygın kimsesinden, çekindiğinden daha fazla yalnız hallerinde Allah'tan haya et. Yani evet seçkin kimselerin yanında mesela kişi annesinin babasının yanında hayal ettiği pek çok şeyi bunların bulunmadığı yerde rahatça yapabiliyor. Aynı bunu örnek veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani nasıl kavminin efendisinden veya ileri gelenlerinden işte alimlerden olur, salih kimselerden olur, işte onların yanında rahatça günah işleyemiyorsa yani insanlardan çekinme, hayal duygusu bu şekilde yalnız kaldığın zamanlarda da Allah'tan haya et diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın yine ihsana yönlendiriyor. Yani demek ki salihler görüldüğünde, Allah'ın dostları görüldüğünde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Hadisi Allah dostlarının vasfıyla ilgili bir şeydir. Yani bunlar Allah'ın dinini ikame etmeleri sebebiyle, iyiliği emretmeleri, kötülükten yasaklama halleri kendilerinde galip gelmesi sebebiyle bunlar... E, her seferinde gördüğünde söylemesine artık gerek kalmaz. Bunlar iyiliği emreder. Kötülüğü yasaklar. Bir daha oradan geçtiğinde tekrar gördüğünde ya bu şimdi e, bu halinden hoşlanmaz. Kendi kendine bunu der zaten. E, yani bu hadis böyle bir mana içeriyor. Evet. Allah'tan başkasına dua için seslenenler müşriklere benzer. Cahiliye toplumu Salih kimseler hakkında aşırıya giderek dua ve ibadetlerinde onları Allah'a ortak koşar. Rasullerin ve salih kişilerin kabirlerini, onların yaşadıkları yerleri mescit ve türbe haline getirir. Kabir ve türbeler üzerine kandiller yakar. Onlar için kurban keser. Onların hürmetine yağmur isteyip onlardan medet beklerler. Ve bu türbeleri bayram günlerinde ziyaret edip birer bayram yeri haline getirirler ve bu şekilde onların kendileri için şefaatçi olacaklarını zannederler. Yani bu vakadır, toplumların vakasıdır. Şimdi düşünün, peygamberler kavimlerini bu tip şeylerden, yani Allah'a ortaklık içeren her şeyden sakındırmalarına rağmen, bunların vefatlarından sonra o toplumlar tekrar bunların şahıslarını kutsallaştırıyorlar. Dikkat edin, bu ümmet içerisinde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat hastalığında titreyerek uyanıyor, endişeyle uyanıyor ve son söylediği sözler Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onların e, peygamberleri veya salihleri vefat ettiği zaman bunların kabirlerini mescid edindiler veya bayram yeri edindiler, ziyaret edindiler diyerek en son vasiyeti olan söz bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda ağır lanetler vardır. Fakat bu ümmet önceki ümmetlerin düştüğü hastalıklara aynen tekrar düşmüştür. Demek ki şeytanın çalışma alanı e, bu gibi aşırılıklar. Çünkü insan bu tarzda aşırılıklara düştüğü zaman yanlış yaptığını pek düşünemiyor. Yani bidat, Süfyan-ı Sevri olan dediği gibi, şeytan insanı aleni günahlara düşürmektense bidatlere düşürmeyi daha çok sever. Çünkü hem kolaydır, yani cehalet, Olduğu zaman bu çok kolaydır. İyi bir şey yaptığını zanneder insan ve bundan tevbe etmez. Ama günah işleyen, yani günah olduğunu bildiği bir şeyi işlediğinde bundan dolayı pişmanlık duyar, tevbe etmesinden korkar şeytanın. Ama bidat böyle değil. Yani e, İbnül Mübarek aleyhisselam'dan gelen rivayetle de şeytanın belini kıran şeyin istiğfar olduğu anlaşılınca, yani şeytan bunu anlayınca onlara hevalar süsledi diyor. Çünkü günahlara düşürdüğü zaman iblis o günahtan dolayı mümin kul istiğfar ediyor ve Allah onu bağışlıyor. Günah tekrar düşse tekrar bağışlanma ve Allah bunu bağışlıyor. Şeytan kahroluyor burada. Bu sebeple onlara hevaları ortaya çıkardı. Yani aslında din olarak inanılan fakat Allah'tan kaynaklanmayan, Resulünden kaynaklanmayan, yani sahip bir delile dayanmayan itikat ve ameller. Bunu din adına yapıyor insan. Dini savunmak adına Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar ediyor. Yani Allah'a savunmak adına. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği, meşru kılmadığı bir takım ibadetleri Allah'a yakınlaşmak için yapıyor. Din adına yapıyor. Ve bununla e, sevap kazandığını zannediyor. Halbuki bu sadece Allah Azze ve Celle'den uzaklığını artırmaktadır. Daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabelerin tavrularını biliyorsunuz. Yani ibadetlerinden soruyorlar. Gözlerinde az geliyor ve bunu şuna yoruyorlar. Allah Resulü olduğu için onun işte günahlarla pek bir alakası yok. Biz daha çok muhtacız bunlara diyor. Ve gece boyunca uyumamayı, her gün oruç tutmayı, kadınlarla evlenmemeyi, et yememeyi gibi fikirler üretiyorlar. Allah'a yakınlık sağlayacağını düşündükleri şeyler üretiyorlar. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok net bir çizgi çiziyor. İşte sünnet ile bidat arasındaki ayrım bu gibi noktalarda. Bunlar benim sünnetimdir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Yani bugün işte bu hassasiyet, yani ilimle hareket etme, sünnetle, vahiyle hareket etme, menheç sahibi olma, şuuru kaybedildiği için insanlar ibadet namına, Allah için, bu slogan altında yapılan eylemlerde hiçbir yanlışlık görmüyor, takdir ediyor. Hatta birbirinden farklı yollar bile uydurulmuş olsa hepsi Allah'a giden yollar. Yani dört mezhep, mesela dört mezhep bidattır. Dört mezhep bidat olan edinilmiş yollar. Dört imam bunlardan beridir bu bidattan ama bu mezhepler birer din edinilmiş, bidat olarak din edinilmiş yollardır. Fakat dördüne de karşı çıkmıyor. Halbuki dördü birbirine muhalif. Yani abdestinde muhalif, namazında muhalif, kurbanında muhalif, hacında muhalif, her şeyinde muhalif. Bunlara diyor ki hepsi Allah'a götüren yollar. O da Allah'ın yolu. Yani Allah'a da bir iftira. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 32. ayetinde hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır buyuruyor. Yani hak bir tanedir. E, o da Allah Azze ve Celle'nin Vahinde indirdiğidir. Elbette insanların ihtilafları olur. Yani bu Allah'ın vahinde indirdiği delili, sağlam dini ikame etmek, yaşayabilmek için ilimleri oranında, yani ilimdeki eksiklikleri oranında ihtilaflar meydana gelir. İlim sahibi oldukça kişi ihtilaftan uzaklaşır. Yani ihtilaf ile kastettiğimiz Allah'a ve Resulüne muhalefettir. Yoksa Allah Azze ve Celle insanları bu ihtilaf için yaratmıştır. Yani Yahudilerle, Hristiyanlarla, Müslümanların ihtilafı gibi Müslümanlar arasında da sünnet ehliyle bidat ehlinin ihtilafı vardır. Allah Azze ve Celle sürekli imtihanı devamlı kılmak için bu kevni takdir üzere devam ettiriyor. Yani kevni sünnettir bu. İhtilaf bunun için var. İnsanlar birbiriyle ihtilaf ederler. Sonra Allah Azze ve Celle ihtilaf edenler arasında rahmet ettiklerini istisna ediyor. Ancak Rabbinin rahmet ettikleri hariç diyor. Yani bunlar ihtilaf etmez. Nasıl ihtilaf etmez? Kişi hakka uyduğu zaman Hanefi'ye muhalif, ihtilaf halinde Şafi'ye muhalif, Maliki'ye muhalif, Hanbeli'ye muhalif veya falan gruba filan gruba muhalif. O halde Allah Azze ve Celle'nin kastettiğine ihtilaftan kurtulan Allah'a ve Resulüne muhalefetten kurtulandır. Yani kitabın ve sünnetin kınadığı ihtilaf yine kitab ve sünnete muhalefettir. Ama kişi kitabı ve sünnete tutuluyorsa o cemaattir. İbn Mesud radıyallahu anh dediği gibi. Yani insanlar kalabalık değildir diyor cemaat. Cemaat tek başına dahi olsan Kur'an'a ve sünnete tutunmandır diyor. Allah'a ve Rasulüne itaat etmendir yani. Kişi demek ki e, bu mesela kaçınılmaz olan, İhtilafları biz hariç tutuyoruz. Zıtlık ihtilafı dediğimiz. Mesela Hanefi ile Şafi, Hanbeli ve Maliki bunların arasındaki bir ihtilafı, basit bir ihtilafı ele alacak olursak, Hanefi mezhebi diyor ki, abdestin farzı dörttür. Şafilerde altı, Malikilerde yedi, Hanbelilerde daha fazla. Neden bu ihtilaf? İhtilafın sebebi şu, Allah ve Rasulü abdestin farzı dörttür, beştir dememiştir. Böyle bir sayıyla bunu tayin etmemiştir. Ama bu ilim ehlinden bazıları kendi ulaştığı ilim oranında dörttür demiş, beştir demiş veya başka bir şey söylemiş. Bakın, Allah'a ve Resulüne muhalefet nerede ortaya çıkıyor? Allah ve Rasulü bu sayıyı tayin etmediği halde, alimin görüşü bu sayıyı tayin ediyorsa... Sen bu alimin görüşüne tutunuyorsun, öbürü diğer alimin görüşüne tutunuyor. Bakın aslında kitabı ve sünnete muhalefet ortaya çıkıyor. Yani şu sözüme dikkat edin. Bizim burada kastettiğimiz şey, insanlar ittifak etsin, tek bir mezhepte birleşsin. Mesela sadece nefilikte veya hanbellikte bazılarının iddia ettiği gibi. Hanbellikte birleşsin, bu ihtilaf ortadan kalkmayacak ki. Allah'ın kınadığı ihtilaf ortadan kalkmayacak. Yani insanların ittifak etmesi demek, ihtilafın olmaması demek değil. Kınanan ihtilaf, Allah'a ve Rasulüne karşı ihtilaftır. Yani sünnete muhalif bir hal içerisinde olmaktır. Bu sebeple bu noktayı yakalayamayan insanlar, cemaat kavramını anlamıyor. İhtilafı da muhalefette anlamıyor. Ondan sonra işte ihtilaf ettiğimiz yerlerde birbirimizi mazur görürüz. Anlayış ortaya çıkıyor. İhtilaf da hangi ihtilaftan bahsediyoruz? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tenevu dediğimiz Yani her iki veya üç veya dört Çekli meşru kıldığı sünnetleri vardır Bir mezhep Eğer bu sünnetlerden birini tutuyor Mesela Hanefi mezhebi Tekbir alırken Kulaklar hizasında Kaldırıyor Yani Hanefi mezhebinde namaza başlangıçta tek tekbirini elleri kulaklar izasına kadar kaldırmak esastır. Buraya kadar kaldırırsan Hanefi değilsin, başka bir mezheptensin demek Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış mı? Göğsüne kadar kaldırmış, omzuna kadar kaldırmış, kulağına hatta başının yukarısına kadar da kaldırmış. Biz bu sünnetleri işte şu mezhep, bu mezhep, öbür mezhep diye taksim etme gibi bir lüksümüz yok. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuşsa, Bununla damel da ederiz, bununla damel da ederiz, bununla damel da ederiz. Birinci nokta burası. İkincisi, Hanefiler göbek altından el bağlıyor. Hanbelilerin bir kısmına göre, onlar da göbek altından bağlıyor, bir kısmına göre göbeğin üzerinde bağlıyorlar. Maliki mezhebinde göğüs hizasındadır el bağlama. Bunlar şimdi mezheplerin tercihleri. Ondan sonra diyorlar ki, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle de yapmıştır, böyle de yapmıştır. Biz burada dur diyoruz. Niye dur diyoruz? Çünkü e, ilmin usulü var. İlmin usulünde bu işin uzmanları, muaddis olan alimler diyorlar ki, elleri göbek altından bağlama hadisi zayıftır. Göğüs üzerinde bağlama hadislerine gelince, bunlar birbirinin tariklerini kuvvetlendirerek hasen derecesindedir. Yani elleri bağlama konusunda en kuvvetli rivayetler hasen derecesindedir ve göğüs üzerinde bağlamaktır. Göbek üzeri ve göğüs üzeri diye geçiyor. E kişi bununla amel edebilir diyoruz. Ama Hanefi mezhebi böyle veya hambellilerin bir kısmı göbek altından diyor. Kardeşim bu hadise dayanmıyor. O halde burada tenevvü ihtilafından bahsedemeyiz. Bu tenevvü değil. Burada zıtlık vardır. Çünkü biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece sabit olanlarla amel etmek durumundayız. Fakat bizim mazur görebileceğimiz ihtilaf ne? Yani kişi Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyor yoksa senin anlayışına muhalefet ediyor. Burasını yakalamak önemli. Eğer Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyorsa bu Kişiyi saptıran, helak eden, yani Allah Azze ve Celle'nin ayetinde buyurdu, hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır diye nitelediği bir vasıftır. Yani şöyle bir örnek verelim. Sünnet ile, kitap ve sünnetle amel eden Müslümanlar, vahiyi tekmen hiç edilmiş Müslümanlar, kimisi secdelerde el kaldırır, kimisi kaldırmaz. Biz burada secdelerde el kaldırmayanı bidatle, sapıklıkla suçlamayız kesinlikle biz kendimizin ilim olarak daha sabit bir hakka ulaştığımıza inandığımızda secdelerde el kaldırmanın daha iyi olduğunu, yani hakkın bu olduğuna inanıyoruz. Diğeri ise bu konuda işte Muhari'de gelen, i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayeti farklı anlıyor. Yani işte secdelerde el kaldırmazdır rivayeti var. Burada farklı bir anlayış getiriyor. Yani bu hadise dayanıyor. Bu hadis diyor diğerlerinden daha kuvvetlidir diyor. Yani onun ulaştığı ilim budur. Ulaşmadığı bir ilimden dolayı onu biz sorumlu değiliz. Herkes ulaştığı ilim kadar Allah'a ve Resulüne itaat etmekle mükelleftir. Öyle mi? Tamam. O halde kardeşim sen rüküya eğilirken, rükudan kalkarken ve ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken ellerini kaldır. Secdelerde el kaldırmaya gelince bak böyle böyle hadisler var ama diyor ki sana yani benim itibar ettiğim imamlar bu hadisleri sayık görmüyor diyor veya şaz diyor yani sana itibar etmiyor da başka alimlere itibar ediyor biz burada bu kimseyi sapıklıkla itham edecek değiliz çünkü o belki senin ulaştığın ilme senden dolayı muhalefet ediyor ama Allah ve Resulüne muhalefet etmiyor yani bu noktayı yakalamak önemli ama eğer bunun arkasında heva varsa Heva varsa, nedir o heva? Kendisine mesela hadis ulaştı, sayı olduğunu ispatlıyorsun ve sayı olduğunu kabul ediyor. Ama bu toplum bunu amel etmiyor. Topluma ters düşmemek için bununla amel etmiyor. İşte sapık bu. Bu saptırıcı bir heva sahibidir. Bu Allah'a ve Resulüne muhalefet eden kimsedir. Çünkü sayı olduğu kendisine yakinen itiraf etmiş, kabul etmiş. Fakat başka sebeplerle bu sünnetle amel etmiyor. Bu sapıklık kaynaklı. Dolayısıyla secdede elli kaldırmayan iki kişiden biri hidayet üzerindeyken biri sapıklık üzere olabilir. Önemli olan bu fiillerin kendisinde değil, kalpte oluşan heva mı yoksa ittiba mıdır? Heva, ittiba tevhidini bozan en başlıca unsurdur. Hevaya itaat, yani Allah'a ve Resulüne rağmen itaat edilen bir makamdır. İttiba şirkini gündeme getirir. Allah Azze ve Celle bu yüzden gördün mü hevasına ilah edineni? buyuruyor. Yani kişi hevasını ilah edinebiliyor. İşte bu ittiba şirkidir. Hevayı ilah edinmek. İşte hevasını tabii ki insan çeşitli şekillerde süsleyecektir. Yani aslında o hadisin sıhhatine kanaat etmiştir de sırf kalbinde oluşan başka bir düşünceden dolayı bu hadisin bu hadise amel edilmeyeceği gibi bir yolu tercih etmiştir. Bu tamamen nefsiyle kendisi arasındadır. Zahirde bize eğer işte delillere ittiba ettiğini falan söylüyorsa biz onu zahirine göre muamel ederiz. İç hesaplaşmasını, vicdan hesaplaşmasında Allah Azze ve Celle bırakırız. Ama açık hadisler karşısında yani e, nas dediğimiz böyle birden fazla kapıya e, yol göstermeyen açık hadisler üzerinde icma bulunan e, veya icma olmasa bile e, mantığı çok açık. Yani lafızları çok açık konularda. E, insan başka bir yol tutarsa burada sıkıntı görürüz. Yani çünkü o kimse Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir delile karşı başka bir alternatif tercih etmektedir. Mesela dernekler meselesi. Dernekçiler bile kendi ağızlarla itiraf ediyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini yürüttüğü işte ashabını tasfiye ve terbiye ettiği yer neresidir? Mescitlerdi. Öyleydi. Ama diyor bu zamanın şartları bunu gerektiriyor. Sünnete mi dayalı? Değil. Neye dayalı? Ne umuyorsun? Ama diyor böyle daha çok insana hitap ediyorsun veya şu metodu uygularsan daha çok insanı işte selefi olmasını sağlıyorsun. Ortada aslında bu iddialarının da boş olduğunu görüyoruz. Çünkü Ortada sadece selefiyim diyen insanlar ortaya çıkıyor ama selefiliği asla yaşamayan, selefi menhec hakkında hiçbir bilgisi olmayan, sahabeyi tanımayan. Sahabeyi tanımayan selefiler. Sahabeyi tanımıyor. Nasıl tanımıyor? Çünkü ona selefi diye önüne koyulanlar İbn Teymiyye en erkeni. İbn Teymiyye, İbn Kayyım, sonra biraz sonrakilerin Muhammed bin Abdülvehab, biraz daha sonrakilerin işte Şeyh Binbaz, Şeyh Mukbil, Elbani veya İbn Useymin. Selefilik bunlar. Fetvalarında bunların fetvasına başlıyor. Bu değil. Selefilik, Kur'an ve sünnet nazil olduğu zaman, muhatabı olan Müslümanlar neye muhatapsa, sadece ona muhatap olmayı bilenlerdir. Yani din tamamlandığı sırada, Allah Azze ve Celle'sinin için dininizi tamamladım ve din olarak İslam'ı seçtim diye buyurduğu sırada, dinde ne varsa, o zamanki sahabeler neye muhatap olmuşsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan uygulam olarak buna talip olanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkanın, İslam ümmetinin 70 fırkaya ayrıldığı zaman 72'sinin ateşte olduğunu bildirdiğinde istisna ettiği tek bir tayfa var. O da bugün diyor, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken, bugün benim ve ashabımın yolu üzerinde bulunanlar diyor, bunun dışındakiler ateşte diyor. Bu da bize gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabelerin görüşleri dahi de hüccet değildir. İhtilaflarda dikkat edin. Allah ve Resulü emirde bulunmuştur, yasakta bulunmuştur, bir de sükut etmiştir. Bakın sükuta dikkat edin. Allah ve Resulünün herhangi bir meselede sükut etmesi hükümdür. Sükut edilen bu noktaları Sahabenin kavliyle dolduran, imamların kavliyle dolduran, şeyhlerin kavliyle dolduran herkes ayrı bir fırka oluşturmuştur. Sükut sukut edildiyse iki şeyden birine dönüyor bu değil mi? Eğer ibadetle alakalıysa ondan uzaktır. Eğer dünya işleriyle alakalıysa dünya işleriyle alakalıysa İbn Abbas radıyallahan dediği gibi onlar affedilmiş şeylerdir. Ee, Ebu Salebetül Huşeni radıyallahu anh'tan gelen rivayette de e, bu açıkça belirtilir. Yani Allah bir takım haramlar koydu, bir takım yasaklar yani emirlerde bulundu. Bu emirleri zayi etmeyin, haramlarını da delmeyin. Bazı şeyler hakkında da unuttuğundan değil haşa diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetime merhametinden dolayı susmuştur. Bu Allah'ın merhametidir. Bunlar da araştırmayın diyor Allah Resulü aleyhissalatü Yani Allah sükut ettiyse Resulü sükut ettiyse yani vahiy bir konuda bir herhangi bir şeyi hükme bağlamamış. Hükme bağlamamış olması bir hükümdür. Dikkat edin. O da iki asla dönüyor. Yine Kur'an ve sünnetten e, mütevatir delillere bağlı. iki asıl. ibadet asıl hürmettir. Eşya da asıl ibahadır. Şimdi bu eşyada asıl ibaha'ya yani aksinlik gösteren vahiden bir delil olmadıkça yani Allah ve Rasulünün sustuğu her şey mübahtır. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri bu konuda net tehditler içerir. Sizin kitabınız vardı oradan mı okuyorsunuz? Dilinizin geldiği şekilde şuna helal şuna haram demeyin yoksa Allah'a iftira etmiş olursunuz. Bunun gibi Allah'a iftirayla suçlama içeren e, ağır tehditleri var Allah Azze ve Celle'nin. Buna rağmen mezhep ekolleri, işte kitap ve sünnetin sükut ettiği yerleri, helaller, haramlar, yani kitap ve sünnete dayanmayan alimlerin görüşlerini, hatta sahabe bile olsa sahabenin görüşüne dayanan e, fetvalarla doldurmaları var. Şimdi burada e, meselenin başka bir açısı daha var. Dikkat edilmesi gereken. Ümmetin konumu. Ümmet olarak bizlerin konumu. Bu ümmetin mensupları iki şeyden birisidir. Ya alimdir, ilim ehlidir ya veya ilme talip olan kişidir, ilimle meşgul olan kişidir Veya da avamdır. Yani ilimle talip e, veya alim olarak mensup olmayıp ilim ehlinden istifade etmekle mükelleftir. Her iki sınıfta Allah Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin emrinin muhataplarıdır. Yani Allah'a ve Resulüne herhangi meseleyi döndürme emrinin muhatapları bütün iman edenlerdir. İhtilaf edilen herhangi bir meseleyi Allah'a ve Resulüne döndürme emrinin muhatapları bütün iman edenlerdir. Bu ne demek? Her Müslüman, iman eden her kimsenin asgari derecede burada mükellefiyeti var. Hatırlayın tefsir dersinden bir kaydedir bu. Ey iman edenler diye başlayan bütün ayetler ya bir farzlık bakımdan ya bir haramlık bakımından hüküm ifade eder. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Bütün iman edenlere itap. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Her ikisine kayıtsız şartsız itaat edin. Ve ullemri minkum derken tekrar itaat emrini zikretme Allah Azze ve Celle. Ve ullemri minkum derken Allah'a ve Resul'üne uygun ise ullemre itaat edin. Ullemri kim? çok geniş kapsam. Yöneticiler, alimler ve yetki sahibi herkes. Mesela aile içerisinde baba, kadının kocası, evlada karşı babası, iş yerinde patron. Patronun senin üzerinde hakkı var. İş sahibin, hangi iş üzere sen onunla anlaşmış bir iş yapıyorsan, o konularda meşru olan konularda itaat etmek zorundasın. Valiler, ileri boyutta işte halifeler, hakimler, ve alimler, Selef'ten gelen rivayetlerde belirtildiği gibi. Neden alimler? Çünkü alimler, insanların din maslahatlarını temin etmek için görevli kimselerdir. Şimdi bugünlerde duyuyoruz, yani bu meseledeki cehaletten dolayı, adam iştahat değil. Yani... Doğrudan Kur'an'a nasıl muhatap olacağını bilmiyor. Kur'an ahkamı hakkında nasi, su mutlakı, mukayyedi hususu, mı? bunlar konusunda etraflı bir bilgisi yok. Hatta Arap dili hakkında da bilgisi yok. Türkiye gibi topluma düşünürsek. Arap dili konusunda da bir bilgisi yok. Halbuki Arap dili Allah'a ve Resulüne itaat etmenin mutlak şartıdır. Arap dilini bilmiyorsan yani Arapçayı bilmiyorsan Arapça indirilmiş kitaba gerekli gibi muhatap olamazsın. Arapça konuşan, Fasi Arapça konuşan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine doğrudan muhatap olamazsın. O zaman ne olacak? Güvendiğin, adaletli şahitliğine güvendiğin bir Arapça bilenin tercümesiyle kitabı ve sünnete muhatap olursun. Sen Taşınarak getirilmiş bir suyu içerisinden ancak Arapça bilmiyorsa Ama Arapça bilen o suyun direkt kaynağından alır Yani Kur'an ve sünnetin direkt kaynağından almalıdır Öyle olmuyor zaten Öyle olsa pek çok sorunlar çözülecek Yani Arapça bilen, Kur'an ilimlerini bilen, sünnet ilimlerini bilen Bunlara gücü yeten, istihdati olan kimseler Doğrudan Kur'an ve sünnete muhatap olmuyor ama alim diye ortaya çıkıyor hadisin sayhini, zayıfını bilmiyor. Kur'an'ın nasihini, mensuhunu bunları bilmiyor. Sahabenin ihtilaf ettiği noktaları, icma ettikleri noktaları bilmiyor. Ve umumi meselelerde çok rahat konuşuyor. İnanın bugün hatip olarak hoca diye bilinen kimselerin çoğu bunların hiçbirisine sahip değil. Bu yetkiye sahip değil. İnsanların karşısına konuşup da Allah'ın dini hakkında şahitlik etme salahiyetine sahip değil İbni Bat'ta Rahimullah'ın İbtalül Hiyel diye bir risalesi var İptalül Hiyel yani hilelerin iptali yani hilelerle fetva verenler yaygınlaşmış o zamanlarda bu İbn Teymi'nin de zamanlarına tevafuk ediyor İbni Kayyım'ın reddiye verdiği zamanlar o da bir reddi olarak yani bu hileci mantığa reddi olarak bir risale yazıyor o risalenin girişinde bu noktaları çok güzel Selef'ten getirdiği naslarla açıklıyor şu söylediğim saydım mesasları sayan Ebu Uveys diye Selef'ten birisi bu şeylere sahip olmayan kişi ne buna fetva sormak caizdir ne bu kimsenin kendisini işte fetva vermeye tayin etmesi caizdir diyor şimdi bakın o kadar çok konuşan var ki Selefiler arasında bile. Yani bırakın bidat ehlini, mezhep ehlini, tarikatçıları falan bırakın. Bunlar da zaten bu ilimlerle bir alaka söz konusu değil. Onlar kökten zaten taklıydı savunuyor. Ama Selefi geçinenleri düşünün. Bunların kendilerinin doğrudan kaynaktan su alacak kovaları yok. Kovaları olmadığı için baklar beceremiyorlar. Başkalarının taşıdığı suyu içmek zorundalar. Takliyeyi yol olarak başkalarına da sunmaya başladılar. Yani siz biz ne diyorsak onlara bakın. Siz ne anlarsınız? Kur'an'dan ve sünnetten demeye başladılar. Bukhari okumayın, Müslüm okumayın, ayağınız kayar demeye başladılar. İşte alimlerin fetvasına bakın. Şunu bir dört, uymasın. İnsanlar demek ki burada... Mesela alimlerin alimlere karşı bir konumumuz da var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor. Ee, şimdiye kadar taklitçi mantık alimin hakkını yanlış tanımış. Yani ona bulunduğu mertebeden daha fazla bir yer vererek. Yani sadece Allah'a ve Resulüne mutlak teslimiyet, mutlak itaat emredilmişken bunlar alimleri de katarak aşırılık etmişler. Yani hakkını tanımama zulmetme şeklinde. Olmuş. Diğer taraftan bu selefi davetin yaygınlaşmasından sonra, kitap ve sünnete dönme davetin yaygınlaşmasından sonra bu sefer alimleri istihfaf etme, yani dengeyi bulamama vakası ortaya çıkmış. Şimdi dikkat edin. Özetle söylemek istediğimiz şu. Allah'a ve Resulüne itaatle mükellef olan her Müslüman, her iman eden abdestini nasıl alacağını, bunu nelerin bozduğunu namazı nasıl kılacağını, namazı nelerin bozduğunu. Yani bu herkese farz olan şeyler. İşte oruç sıhatlı olanlara, zekat malı olanlara, nisap miktarına sahip olanlara, haç, işte yoluna güç yetirenlere, ticaret ahkamı, helal haram ahkamı, ticaretle uğraşanlara. Bunlar her bir Müslümana farzdır. Bunlar demek ki kişi doğrudan, Kur'an'a ve sünnete muhatap olarak öğrenmek zorundadır. Dikkat edin. Ey iman edenler, emir veya yasak içeren hükümler içerir. Ey iman edenler diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ve <gülüyor> ullemriminkum. <gülüyor> Kayıtlı olarak, şartlı olarak ve sizden olan emir sahiplerine de. Yani burada ilim e, gündeme geldiği için yani biz... E, din için, din maslahatı için bir araya gelmiş Müslümanlar olarak biz burada din boyutunu ele alırız. Yöneticilerin e, fonksiyonu başkadır. O dünya maslahatlarıyla ilgilidir. Din maslahatlarıyla ilgili olarak alimlere muhatap olduğumuza göre burada ullemr, alimler olduğuna göre ve ullemri minkum ifadesi kayıtlı ve şartlıdır. Ullemri çünkü hayatın her alanda da yoktur zaten. Ullemri umumi meseleler hakkında fetva verir. Ulemâ az önce saydığımız şartlara haiz. Yani Kur'an'a ve sünnete doğrudan kendisi muhatap olan, Arapça bilen, nasî mensuu bilen, mutlakı mukayyedi bilen, hadisin sahihini zayıfını bilen, sahabenin icma ve ittifak ettiği noktalarla ihtilaf ve ayrılığa düştüğü noktaları bilen bunları bilen kimselerdir. İşte böyle kimseler hangi konularda fetva verir? Bidat hakkında helal hakkında, haram hakkında, yani genel hükümler hakkında, cihat hakkında ve buna benzer konular hakkında fetva verirler. Ümmet olarak Allah Azze ve Celle işte bu alimlere, bu emir sahiplerine itaati emretmiştir. Kayıtlı ve şartlı olarak. Yani bu alim kayda ve şarta bağlanmasının sebebi şu, bu alim hevasına göre konuşmaz. Eğer sen abdestinde, namazında, bunun da Kur'an'a ve sünnete muhatap olmayı bilen bir Müslüman olursan, bu alimin hevasından mı konuşuyor, aklı indiği yorumla mı konuşuyor, yoksa Allah'tan ve Resulü'nden bir delille mi konuşuyor? Bunun ayrımını çok rahat yakalarsın. Burada hoca konuşuyor, hocanın bir tanesi, reddeye yazmışız, ona cevap veriyor. Benim reddede de zaten cevap verdiğim, yani ilmi delillerle cevap verdiğim konuları tekrar ediyor. Ondan sonra geliyor, diyor ki, ya işte hoca bunlara cevap verdi. Ya o kardeşim, sen bunu okudun mu? Bak bu senin namazın, senin ibadetinle alakalı. Bak hadisleri sunmuşuz, cevapları sunmuşuz. E gidiyorsun falanca hocaya. Hoca böyle cevap verdi. Ne dedi? Ne dediğini bile bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü üzerine vacip olanı yerine getirmiyor. Bu taklit etmeye muhtaç. Güdülmeye muhtaç. Bugün sen güdüyorsan öbür gün öteki güder bunu. Hep güdülmeye muhtaç. Söylentilere yenik düşen bir kimsedir. Deccal çıksa Deccal de bilir bunu. Çünkü Deccal, hadislere bakın, tekvizcilerin arasından çıkacak, harcilerin arasından çıkacak, dini söylemlerle çıkacak. Kitap ve sünnetin nasları hakkında kör olan kişi çok rahat bir şekilde Deccal'e tabi olacak. Yani nasıl harcilerin arasından çıkıyor? Bu harciler dediğin kimseler kimler? En çok Kur'an ve sünnet diyen kimseler değil mi? Kitap ve sünnet diyen, işte mezhepleri reddeden, tarikatlara reddiye veren kimseler sözde. Ama sözde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi. insanların en hayırlısının sözlerini konuşurlar ama lehlerine zannederler. Halbuki bunlar aleyhler nedir? Bu deliller aleyhler nedir? Bunu bile farkında değiller. Adam delil getiriyor, aleyhine. Bu delili getiren Bugün Allame diye bilinen birisi daha önce bahsettim. O gün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dil kılıçtan daha etkili olacaktır diyor. Neredesiniz ey alimler diyor. Neden işte dilinizle teşvik etmiyorsunuz bu ayaklanmalara diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde şunu buyuruyor. Dil kılıçtan daha etkilidir yani fitne bakımından diyor. Yani o gün dilleriyle Saptırıcı önderler, dilleriyle, kılıçla, etkilerden daha fazlasına sebebiyet verecekler. Öldürülenleri de cehennemdedir diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Sen nasıl bu hadisi burada delil getiriyorsun? Aynı Allah Resulü'nün söylediği gibi lehlerine zannederler. Halbuki o hadis kendisine aleyhinedir. Şimdi düşünün, bu adam bu hadisi söylüyor. İnsanlara gaz veriyor, ehli olmadığı halde. Fetvaya ehil olmadığı halde, ilim sahibi olmadığı halde, güzel konuştuğu için, edebiyatı güzel becerdiği için, bir takım nasları ezberebildiği için, insanlara gaza getirmeyi biliyor. Bu insanlara ne oluyor da bu gaza uyuyorlar? Şayet kitaba ve sünnete kendileri muhatap olsaydı, bakın kendileri muhatap olsaydı derken, herkes Arapça bilsin, bunda şart koşmuyoruz. Bugün Allah'ın izniyle, güvenilir tercümelerle, yani hepsi olmasa bile büyük bir kısmı en azından yanlış yapılan noktaların e, ilim ehline müracaat suretiyle e, telafisi mümkünken insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerine muhatap olabilirler. Adam evlenirken buzdolabını, çamaşır makinesini, televizyonunu, şununu, kanepesini, bununu derken bunları düzerken hiçbir şeyin eksik bırakmıyor. Niye? Dünya masraatı. Ama evinde Bukhari yok Evinde Müslim yok Yani diğer kitapları Hiç şey yapmıyorum yani Bukhari Müslim yok Buna harcama yapmayı zul görüyor Ya burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hadisleri var Senin hayat rehberin var Yani aç kal ama Bukhari'siz kalma Müslimsiz kalma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Nasihatleri olmadan yaşama Çünkü yapamazsın ne namaz kılabilirsin, ne oruç tutabilirsin? Tutarsan nasıl tutarsın? Birini taklit edersin, ötekini taklit edersin. Buraya gelirsin, buradakileri taklit edersin. Böyle yaşarsın. Bu sünneti yaşayan insanlar buzdolabı yokken yaşadılar. Bu sünneti yaşayan insanlar televizyon, şunlar, bunlar, kanepeler yokken yaşadılar. Kimisi ayak üzerinde kilometrelerce yol gitti. Tek bir hadis için. O yüzden yani saptırıcı önderlerin saptırıcılık fonksiyonu kadar bu ümmetin Allah Azze ve Celle'nin vahyine karşı kulaklarını tıkaması, gözlerini yumması daha büyük bir etkendir. Çünkü bu emir ey iman edenler, bütün iman edenlere Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de, emir sahiplerine de itaati elden bırakmayın. Umumi meselelerde kendiniz işe kalkmayın. Sen Kur'an'a muhatap olmayı bilmiyorsun, Arapça bilmiyorsun, Sünnet'e muhatap olmayı bilmiyorsun, sahihinin zayıfını bilmiyorsun, sahabeden gelenlerin sahihinin zayıfını bilmiyorsun, dolayısıyla Kur'an'ın beyanını bilmiyorsun, ondan sonra... Umumi meselelerde kendin karar veriyorsun. Falan sünnet ehli, falan bidat ehli. Kendin karar veriyorsun. ilim ehlinden bağımsız. Ondan sonra da birileri çıkıp diyor ki, işte siz alimleri taklit ediyorsunuz. Kardeşim bunu Allah emrediyor. Bu meselelerde Allah emrediyor. Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa, bunun Allah'a ve Resulüne itaate uygun olanıyla olmayanını sen ayırt edemiyorsan kendini kına. Eğer bir kimse, bir alim yani kitap ve sünnetle istikamet üzere olan bir alimden bahsediyorum. Sapık alimlerden değil. Kitap ve sünnet üzere istikamet üzere olan bir alim dahi bir hükümde bulunduğu zaman bu kitaba ve sünnete dayanıyor mu? Selefin menhecine mutabık mı? Değil mi? Bunu ayırt etmek herkesin görevi. Eğer abdestle namazda yani herkese Birebir farz olan konularda insanlar üzerine düşeni yaparsa, Allah'a itaati, Resul'e itaat'i gerçekleştirirse bu konularda yakalar. Fakat umumi meselelerde kendisi fetva veremez. Bakın Berbehari'nin Şerhü Sünnesine daha önceki ders kayıtlarında var, işledik. Orada Ahmed bin Hanbel rahime olan zikretti bir şey var. Bir kimse bu sünnet esaslarını, yani bu menheci esasları kendisinde toplamadıkça o sünnet ehli değildir diyor. Sen nasıl sünnet ehli olduğuna karar verdiğinde de falan kimse filana bidat dedi diye ben ona uymak zorunda mıyım diyorsun? Yani bir kere insanlar da bu ümmette aslı olan sünnet ehli olmaları değil ki sen birisinin bidatçı olduğunu söylediğinde, yani ilim ehli söylediğinde birisi çıkıp hayır ben onu sünnet ehli kabul ediyorum desin. Yani düşünün, burada yetki aşımı vardır. Yani nasıl alimlerin haklar olsun zulü zulüm, onlara karşı aşılık yapılmasıyla ortaya çıkıyorsa, yani mesela abdestinde, namazda alimin hükmüne uyuyor. Alim neye abdestin farzı diyorsa bunu alıyor, neye oruç bozuyor diyorsa alimin görüşüne uyuyor. Burada kendisi doğrudan hadisleri okumuyor. Hayat rehberi olarak işte Ramazan gelmiş, oruçlarını yapmam lazım. Bu konuda gelen hadislere bir bakayım, ayetlere bir bakayım, okuyayım. Hayatımı bu hadisleri yönlendirsin demiyor. Alime soruyor. İşte ben zar yuttum, orucum bozulur mu? Toz yuttum, orucum bozulur mu? Kar yedim, orucum bozulur mu? Sen bak. Sünnete kendin bak. Alime sorma bunu. Sen mükellefsin bununla. Bunu burada böyle yapıyor. Ondan sonra umumi meselelerde, işte cihattı, tekfirdi, bidat meseleleriydi. Bu meselelere gelince Arapça bilmeyen, Kur'an hükümleri hakkında bilgisi olmayan, usul bilgisi olmayan, hadis bilmeyen, sıhhatini bilmeyen, zayıfını bilmeyen insan bu meselelerde cesaretle ortaya çıkıyorsa bakın bu hevaya ittibadır, bu ittiba tevhidini zedeleyen en önemli unsurlardandır. Yani herkes yerini bilecek. Herhangi bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne Ayet böyle devam ediyor. Herhangi bir şeyde çekişirseniz sadece nas konuşur. Yani nas'ın mantuku. Yani iddia ediyorsunuz ya bu alimleri taklit. İşte siz bir hocaya gidiyorsunuz. O hoca ne derse ona uyuyorsunuz. Haydin buyurun. İhtiraf ettik mi? Kitap ve sünnete döndürelim madem. Yani vahyin mantuğuna. O zaman taklit neymiş, ittiba neymiş ortaya çıkar. Kitabın ve sünnetin lafızlarının üzerine kim bir şey ekliyorsa, kitabı ve sünnete döndürdüğün zaman ortaya çıkar. Az önce zikrettik. Abdestin farzı kaç? Abdestin farzı kaç? Şimdi burada Allah ve Rasulü bir sayı belirtmiş mi? belirtmemiş. Biz kitaba ve sünnete döndürüyoruz. Kitaba ve sünnete döndürdüğümüzde kardeşim böyle bir sayı yok. Bilakis Allah Resulü'nde sana emir olarak ne geliyorsa bu 5'te olur, 10'da olur, 15'te olur. Sayıyla sınırlandıramazsın. Sayıyla sınırlandırdığın zaman Aleykümselam aleyküm. Da, da, aleyküm, da, aleyküm da, da. Da, e, misal vermek gerekirse <gülüyor> diyelim bir insana, bir kimseye topukları yıkama Hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadise ulaşmadı veya bu hadisin fıkhı ulaşmadı. Şimdi e, şey biliyorsunuz, muhalaat diye bir şart vardır. Mezheplerinde de zikredilir. Abdest alırken muhalaat şartı. Bu muhalaat şartı, azalar yıkandığı zaman bir azalar kurumadan diğerini yıkamaktır. Diyelim sen elini yüzünü yıkadın, başını mesh ettin, ayağını yıkamadan unuttun veya kollarını yıkamadın arada unuttun. Oradan ayrıldın, abdest yerinden ayrıldın. Ne yapacaksın hatırladığında? Muhaliyat çartı baştan almayı gerektiriyor işte. Bu muhaliyat şartının delili nedir peki? Evet. hadisi var da. Evet. وَيْلُنْ لِلْاَقَابِ Ateşten yana topuklara veyli olsun. Bu hadisin e, tam metnini yani hadis kitaplarında muhatap olup okursanız şu ifadeyi görürsünüz. Git abdestin yeniden al abdestini olma diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani topuklarını yıkat emiyor. Yani bu basit bir örnek. Biz birebir hadise döndüğümüzde bu benim anlayışım mı yoksa hadisin emri mi? Mesela mübalat farz mıdır değil midir? Şimdi bazı bu hadisi e, bu lafzını dikkate alarak farzdır der. Dolayısıyla abdestin farzı 4'ken 5 olur. Değil mi? Ulaşmayan adama mesela Hanefi mesela bir sınırlandırmış. Hanefi de böyle bir e, şey zikredilmez. Bana bu hadis ulaşıyor ama abdestin farzı 4. Yani eee Kendisine daha sonra ulaşacak hadislere önünü kapamaktır bu. Bunu demeye çalışıyorum. Herhangi bir meslebi, muayyen bir mesele veya muayyen bir alimi taklit konusunda sadece onun söylediklerine bağlanan kişi bunun gibi pek çok hususları kendisine kapatır. Bilakis her zaman yeni işleyeceği bir takım naslara açık olmalı veya nasların fıkhına açık olmalı. Çünkü bazen hadis ulaşır da kişiye o hadisten o manayı anlamaz. Mesela şu hadisi, söylediğim hadis, hepiniz biliyorsunuz, işitmişsiniz veya okumuşsunuzdur. Fakat ilim ehli buradan mesela istinbad eder, der ki bu hadis buna da delalet ediyor. O zaman buna kapalı olmayın. Ümmetin e, böyle kabircilik, türbecilik bu konuda pek çok naslar e, zikrediliyor kitapta. Allah Resulü ve Vesselam'dan da hadisler var. Duada şirk, tevessül mesela adam diyor ki falanca alim zamanın behri birinde 6. asırda 7. asırda işte tevessülün caiz olduğuna dair fetva vermiş. Bir başkası işte Musiki'nin caiz olduğuna dair fetva vermiş falan filan bunlara tutunuyor. Ve sen buna onun dayandığı delilleri getiriyorsun ve çürütüyorsun. Veya onun delillerini yerle bir eden nasları getiriyorsun ve... O aslında çürüyor fakat o alime duyulan saygı yani mertebesinden fazlaya çıkarma taklit Allah'a ve Rasulüne itaatin önüne engel teşkil ediyor. Peki bu alim cehennemlik mi? Müşrik mi? Biz bunu da söylemiyoruz dikkat edin. Alim hata etmiş olabilir. Tevessülü savunduğunda da hata etmiş olabilir. Müziği savunduğunda da hata etmiş olabilir. O artık yani delillere muhataplığı kendisine ulaşması ne derecededir? Buna vereceği hesap iştahı ne boyuttadır? Allah ile kendisi arasındadır. Alimden istifadeyi biz bu yöne kapatmıyoruz. Ama muasırımız olan kimseye, hücceti ikame ettiğimiz halde, onun dayandığı delili kürüttüğümüz halde, batıl üzerinde olduğunu ispatladığımız halde, halen ısrar ediyorsa işte biz bunu sapık sayıyoruz. Mesela biz İmam Malik'i kesinlikle sapık saymayız. Ama bugün Maliki mezhebin takıl dediğini sapı sayarız. Niye? İmam Malik'in bunun sapıklığıyla hiç alakası yok o yüzden. İmam Malik kendi elinden geldiği kadarıyla Naslara ittiba etmeye çalışmış birisidir. Herkese, masırlara doğru yanaştığımızda Elbani, Şeyh Mukbil veya diğer alimler için de aynı şey söz konusu. Bu alimler ellerinden geldiği kadarıyla e, samimi gayretler göstererek Kitap ve sünnetin delillerini insanlara ulaştırmaya çalışmış kimseler. Ama dikkat edin, ilim ehli olmayan bir kimse tutar, Elbani'yi eleştirmeye kalkarsa onun ağzının payının verilmesi gerekir. Sen hangi ilimle Elbani'ye karşı çıkıyorsun? Hangi ilimle Elbani'ye hakaret ediyorsun? Elbani hata etmiş midir? Evet. Elbani, kadınların yüzlerini açabileceği, bunun Cevazı konusunda hata etmiştir. Bu konudaki deliller ortaya konulup onun yanıldığı noktalar ispatlanmıştır. Ama biz deriz ki Allah Elbani'ye rahmet eylesin, onun mekanını cennet eylesin. O elinden gelen gayreti göstermiş fakat bu noktaya ulaşmıştır. Bizim onun samiyetinden hiçbir şüphemiz yok. Allah'a itaatinden, Resul'a itaatinden hiçbir şüphemiz yok. Dayandığı her şeyde de elinden geldiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine dayanmaya çalışmıştır. Mezhep taklidi yapmamıştır. Namazın hükmü, namazın terkin hükmü meselesindeki içtihadı da böyledir. Namazın terki küfürdür. Bizim itikadımız bu. Elbani öyle demiyor. Ama biz Elbani'ye bu yüzden kafir demiyoruz. Bilakis o bir müşteittir. Yani o elinden geldiğince Allah'a itaati gerçekleştiren bir kimsedir. Tutup da bugün mesela Türkiye'de veya Suud'da başka yerlerde cahillerden yani iştahat ehli olmayan kimselerden birilerini tutup Elbaniye mürce demesi onun hadsizliğidir. Sorsam mürcenin ne olduğunu bilmez bu kimse. Mürce hangi kalıplarda kişi mürce olur, hangi kalıplarda harcı olur? Yani bu fırkaların ihlaf ettiği noktalar neresidir? Kitab ve sünnete e, ters düştüğü noktalar neresidir? Bunlardan bile habersizdir bu kimse. Ama cehalet hakim bunun kafasında tekfir eden haricidir, tekfir etme mürciğedir. Yani fırkalar hakkında, fırkaların delilleri hakkında bile bilgisi olmadan ümmetin genelini ilgilendiren konuda cesaret ediyor, başkalarında saptırıcı şeyler söylüyor. Ümmetten başkalarında saptırıcı şeyler söylüyor. Alimlere itimada zedeliyor. Hangi alim vardır ki hata etmiş olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dışında El Vekir Radyalan'ta hata etmiştir. Ömer Radyalan hata etmiştir. başkalarda da hata etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hata etmiştir. Fakat onu Allah Azze ve Celle ile düzeltmiştir. Başkaları için bu durum söz konusu değil. Yani biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatalarını bile ancak Allah Azze ve Celle bildirdiği için biliyoruz. Başkaları için Kimsenin üzerinde Allah Azze ve Celle'nin böyle bir vahiy ile koruması söz konusu değil. Bu sebeple, ilim hatta bu konuda şunu zikretmişler, e, alimlerin iştihatlarına, fetvalarına uymak terk edilmesi gereken bir şeydir demişler. Niye? Bu şüpheli terk kabiliğindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak buyurmuştur. Bu hadisi delil getiriliyor. Niye? Çünkü bu alim iştihatında ya hata etmiştir ya isabet etmiştir. Şüpheli değil mi? Hiç kimse diyemez ki alim iştihad ettiğinde yani fetva verdiğinde bu fetvasında yüzde yüz isabetlidir. Yani Allah adına verdiği bu hükümde yüzde yüz isabetlidir kimse diyemez. Sadece şu söylenebilir Allah'tan ve Resulünden gelenler yüzde yüz doğrudur. Bunun dışındakiler yani alimin buna ek olarak söylediği ne varsa hep ihtimal üzeredir, şüphe üzeredir yani. Şüpheli olanı terk et sana şüphe vermeyene bak. Ne o şüphe vermeyen Allah Azze ve Celle'nin vahiyi. Söz biraz muzadı mecburen. Hakkınızı helal edin. Ee, kitaptan konuları takip edebilirsiniz. 4-5 başlık kaldı kısa. Ee, kısaca başlıklarını zikredelim biz. Hangi konularla ilgili olduğunu. Delilsiz olarak kutsallaştıranlar, müşriklere benzer. Büyüklerine secde edenler, müşriklere benzer. Ee, bu konuların delilleri e, kitapta mevcut. Kıyam konusundaki şirk. Ve bayrak karşısında ve milli marş söylenirken kıyama duranlar müşriklere benzer. Yani e, detaylarına inemediğimiz başlıklarımız bunlar. Bunlar artık kitaptan e, merak eden kardeşlerimiz bakabilirler. Allah izin verirse e, Bizden Olmayanlar kitabı bugün tamamlandı. Haftaya e, başka bir konuyla muhtemelen riyad Salih'in şerhiyle e, tekrar devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ve ve töbüleke. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Hocam, bu yetkisi Dini yani Şimdi burada ictihad kelimesi kalıp olarak farklı farklı manalar yüklendiğinde biz mezheplerinindeki ihtidadı kastettik burada. Yani fetva İştahat aslında her Müslümana vacip olan bir şey. Yani iştahat cehdetmek, gayret göstermek demek. Yani samimi gayret göstermek. Avamın bir iştahı vardır. İlim ehlinin bir iştahı vardır. Yani ona düşen iştahat başka, diğerine düşen iştahat başka. Avama Düşen içtihadı zikrettik biz burada. Yani kendi abdestli, kendisine farz olan konular. Yani Allah Azze ve Celle'ye nasıl kulluk edeceği, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl örnek alacağı. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır buyuruyor. Yani bu iman eden herkesi ilgilendirir bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak her iman eden üzerine vacip. Dolayısıyla Avam olsun, alim olsun, herkes bu iştihadı ferdi kulluğunda yerine getirmek zorunda. Umumi olan konulara gelince, işte helal hükmü, bir şey için helaldir, haramdır, farzdır, değildir, bidattır, değildir, falan bidatçıdır, değildir, falan kafirdir veya değildir. Bunun gibi umumi meseleler, işte cihat ahkamı, geneli ilgilendiren konularda iştihat etme yetkisi sadece söylediğimiz vasıflara haiz olan kimselerin işi. Burada avam söz sahibi değildir. Avam bu konuda alimlerin sözlerine mutabık olmak zorunda. Anlamasa bile böyle. Çünkü zaten anlamadığı konulardır bunlar. Bazen farklı bir şeyi daha doğru görür. Fakat Allah Azze ve Celle Nisa Suresi'nin 83. ayetinde bu konuda istinbat ehli olan alimleri ayrıcalıklı tutmuştur. Böyle yapılmadığı takdirde yani bu gibi umumi meseleler bu alimlere bırakılmadığı takdirde ümmetin şeytanın oyuncağı olacağına işaret etmiştir Allah azze ve celle. Hasan onun da çok güzel laf var. Allah şu Herkesin sözü atılabilirdi. Şu kabirde yatan hariç. Evet. Hocam onu nasıl Kitaba Kitabı sünnete döndürün öyle. Yani döndürmek için bir ilme Arap, fasih Arap da bilmek lazım. Yani ayetin neye, delanenin. değil. Herkes gücü yettiği oranda. Mesela güvenilen bir tercüme varsa buna döndürürsün. Mesela e, alimlerle de ihtilaf edebilirsin. Mesela tayyedin ve namazı ihtilaflı bir konu. Hükmünün neticesi bakımından. Bazıları mesela diyorlar ki ee, bu vacip değildir, farz değildir. Peki bu farz değildir derken dayanak nedir diye soruyorsun. Şimdi mesela usulcüler açısından, yani usul kitaplarına falan çok fazla ayrıntılar görülür de, kısaca özetleyelim. Mesela Nebevi Rahimullah der ki, Allah Resulü ve Vesselam'ın emirleri Aynen. ve yasakları, eğer ibadetlerle, dinle alakalı konulardaysa, Yasak haramlık ifade eder, emir farzlık ifade eder der. Bak kendisinin zikrettiği bir kaide. Dünya işleri hakkındaysa müstahablık ifade eder der ki bu kaide yersizdir. Yani yanlış bir kaide. Neden yanlış bir kaide? Misal verelim. Yemek, yemek ibadetler cüzünden midir, dünya cüzünden midir? Dünyavi meselelerdendir. Peki sahile yemek? ibadet mi? Dünya bu da yemek, dünya işi. Şimdi bak, asli ibadetlerden değil, insan her fiili ibadettir. Bu, bunu kastetmiyoruz. Şer'i ıslahî manadaki ibadetlerden bahsediyoruz. Yani abdest, namaz, oruç, had, cihat gibi kalıp halindeki ibadetlerden bahsediyoruz. Yemek yemek bunlardan birisi değil. Dolayısıyla sahile yemek de bunlardan birisi değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisine sağ ediyor ye. yediyor, yiyemiyorum diyor, yiyemez ol diye beddu ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve adamın eli kuruyor veya gencin. Şimdi burada demek ki doğrudan ibadetle, dinle alakalı olmayan konularda bile olsa Resul'e itaat etmek farzdır. Ta ki sağ elle veya sol elle yemenin cevazını gösteren bir delil olmadıkça, biz bunun farzlık ifade ettiğini, bunun terkinin haramlık ifade ettiğini, net olarak burada söyleyebiliriz. Bu neyi gösterir? Nevevi'nin zikrettiği bu kaidenin batıl olduğunu gösterir. Şimdi Nevebi bu kaideyi zikretti. Yani şafilerin kaidesi olarak. Peki, şafiler bu kaidenin arkasında mı? Tayyatül Mescid ibadet mi, dünya işi mi? İbadet. namaz. Fakat şafiler ve dört mezhep müstahaptır diyor buna. Hangi delille? Yani... Bunun müstahap olmasını gerektiren bir delil mi var? Bu emirle gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken hmm. Süleykel katafaniye kalk iki rekat kıl diyor. Ebu Gatader R.A'dan gelen rivayette biriniz mescide gelir zaman iki rekat kılmadan oturmasın diyor. Bakın bu dinle, ibadetle alakalı bir konu ve emir içeriyor. Yani nevevi'nin kendisinin bizzat şafilerle ittifak ederek zikrettiği kaydıya göre ibadetlerde emir aslen Vaciplik ifade eder. Ne oldu bu kayde? Yani bu mezhepler kendilerinin koydukları kaidelere e, mutabakat göstermemişlerdir bu hükümlerde. Şimdi Allah'a ve Resulüne döndürelim bu ihtilafı. Zahirler diyor ki, bizim önümüzde geçmişimizde zahirler var. Zahirler diyor ki, tahiyatul mescit namazı farzdır. Dört mezhep ise, hayır müstahaptır diyor. Gelin bunu Allah'a ve Resulüne döndürelim. Yani farzdır diyen kim? Zahiriler. Müstahaptır diyen kim? Ek bir hüküm. Dört mezhep. Kitap ve sünnet ne diyor? Bakın yorumların hepsini terk ettik. Farzı, müstahabı, bu hükümlerin hepsini terk ettik. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözü kalıyor geriye. Biriniz mescide girdi zaman iki rekat kılmadan oturmasın. ki. Bitti. İşte kitabı ve sünnete döndürmek bu. Dolayısıyla biz burada işte bu emir vücut ifade eder dediğimizde birisi buna uyduğunda bizi taklit etmiş olmuyor. Bilakis bizim gösterdiğimiz deliyle itibar ederek o delile tabi oluyor. Yani biz kitap ve sünnetin üzerine ek bir şey söylemiyoruz burada. Ek bir şey söyleyen müstahap diyendir. Çünkü onun delili yok. Delilsiz olarak eklenen, vahyin üzerine eklenen her bir şeyde tabi olanlar taklitçi konumuna düşebilir. Ama direkt vahyin naslarının zahirine tutunan, mantuğuna tutunan, mantuğun gerektiğine sarılan kişi taklitçi değildir. O nasa uyuyordur. Burada taklitçilik falan söz konusu değil. Burada delile itibar vardır. Ama alim, et kendinden istinbat ederek mesela şey Muhbil rahim olan bir fetvasını attım ben isti. Diyor ki ben diyor ayakta ayakkabı giyme meselesinin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından dünyevi bir masat için söylendiğini düşünüyorum diyor. Biz deriz ki ya şey muhbil bu senin düşüncen. Bize Allah Resulünün emri gerekir. Allah Resulü böyle buyuruyor. Bunu işte dünya için mi söyledi, başka bir şey için mi söyledi? Bize bu konuda bir ilim ulaşmamıştır. Şeyh Muhbil de vahyin delili değildir. Bu onun itikadıdır. Biz Şeyh Muhbile, işte sen günahkar oldun demeyiz böyle bir itikadından dolayı ama ben günahkar olurum. Yani ben bu itikatta e, aksını yaparsam, Rasûl'e muhalefet etmiş olurum. İşte benim iştihadım bu. Yani benim Allah Resûl'ün aleyhisselatü vesselam'a muhatap olmam bu. Ben oradan emir görüyorum. Rasûl'ün sözü üzerine kimsenin sözünü kabul edemem burada. Ta ki delili olmadıkça. Delili olduğu için kabul edersem, mesela delil getirir, bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakta da ayakkabı giymiş veya cevaz vermiş diye delil getirir de birisi. Ben bu sefer ona tabi olursam bunu taklit etmiş olmam. Allah Resulü'nün hadisine tabi olmuş oluruz. Bu da taklitçilik değildir. Yani taklit ve ittibanın arasının iyice ayrılması lazım. İttiba meşrudur, yerine geldiği görev vaciptir ama taklit herkese haramdır. Aleykümselam. Cemaatle namazda imam, semiyallahu limen hamideh dedikten sonra cemaatten biri sesli olarak Rabbena lekel hamd duasını söyleyebilir mi? Yani e, bunlara müsmi deniliyor. Aleyküm selam. Allah Resulü aleyhisselatü ve sahabeler döneminde buna delalet eden şeyler mevcut. Yani bunun meşru olduğuna delalet eden. Yani cemaat kalabalık olduğu zaman e, biz biz e, Mikrofon gibi aletleri ibadete e, dahil etmenin doğru olmayacağı itikadındayız. Yani bunun yerine sünnette mevcut olan uygulama daha uygundur. Mesela cemaat kalabalıklaştı. Ta arka duymuyor. Biz burada mikrofon kullanmak yerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında uygulanan bu müsmi dediğimiz kimse görevlendirilir. E, arkadaki... En son işten arkadakilere ''Rambena alekel der. Yani bunun gibi ya tekbirleri işittirir. Ee, burada bir sorun yok. Yani müsmi işittirici kullanılması, bir kişinin bu görevi yapması, sünnette hatırladığım kadarıyla vardı olan bir uygulama. Yani kalabalık cemaatlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Ebu Vekir Radiyallahu anh'ın yani sahabelerinin uyguladığı bir uygulama. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Rabbena lekel hamd kavliyle ilgili olarak mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İmam semiyallahu limen dediğinde siz Rabbena lekel deyiniz diyor. Bakın burada hadis açık. Şeyh Elbani diyor ki cemaat de semiyallahu limen der diyor. Biz burada mesela Elbani'nin kavlini reddederiz çünkü hadise muhalif. Yani bizim Elbaniye itibar ediyor olmamız, onun hadisçiliğine itibar ediyor olmamız, ilmine itibar ediyor olmamız, hadisin dışında bir yükümlülüğü yüklediğinde aynen kabul etmemizi gerektirmiyor. Yani hadiste imam, Semiyallahü'l-i menhamd eh dediğinde siz Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Dolayısıyla Müsmi'nin Semiyallahü'l-i menhamd eh demesi doğru değildir. Rabbena ve lekel hamd demesi gerekir. Çünkü Müsmi de imama tabi olan bir kimsedir. Allah'ın cübnemizden. Allahu hamdik ve eşebedenle ilahil lan tevatek elâşirik ve estağfurk ve bilek.